Bana bir elbise, para ikram edeyim de yiyin, bana bir elbise ikram edeyin de onu yiyeyim demek gibi bir şeydir bunlar. Khususuyla eski o, o süslü püslü bela sanatında bilinen şeylerdir. Evet, o bakımdan diyeceğim ki değişim, dönüşüm, yani bizim için de söz konusu sevmediğim tabirler bu bizim için söz konusudur. Yani illede bir değişim olacaksa zannediyorum. Upuzun bir fetret dönemi yaşadıktan sonra yeni bir değişim, dönüşüm, tekevvün ve oluşum sizler için söz konusudur. Bunu siz gerçekleştireceksiniz. Hatta denebilir ki Kur'an bir 100, 200, 300 sene gurbet dönemi yaşadı. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasen veya zayıf temayüllü bir hadis-i şerifte zayıf temayüllü tabirini hadis kriterleri kullanmazlar. Bir hadis-i şerifte buyurur ki: "Seyyi'ti ale'n-nehsiz zamanun, el-Kur'an fi vadin ve fi vadin." Ümmetim üzerine bir zaman gelecek ki Kur'an bir vadide bir gurbet yaşayacak, Kur'an'ın cemaati de ayrı bir vadide ayrı bir gurbet yaşayacak. Kur'an onlarsız garip, onlar Kur'ansız garip. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Hala bizim neslimiz Kur'an'ın ne dediğini bilmez. Tercümelerle, körün el yordamıyla teselli olduğu gibi teselli olmaya çalışan körler vardır. Hala Kur'an bir vadide, biz bir vadideyiz ama fakat Kur'an o vadiden bize yönelmiştir. Biz de bu vadiden ona yönelmişiz. Biri batarken, biri elini uzatırken çok defa filmlerde de görmüşsünüzdür böyle. Meseleyi iyice dramatize etmek için parmaklar uçuşa gelir, kaçar, tutar, eder filan. Sizin yüreğinizi on defa attırdıktan sonra ve bakarsınız tutar. Ve işte öyle kaçma, tutma durumunda ellerimiz. Ve atasimû bihablillâhi cemiyen. Sımsıkı gökten size uzanan o kulpa sarılın. Sağlam tutunursanız sizi Evci Kemal insaniyete çıkaracak. Ve zannediyorum hafif ucundan yakalamış gibi olduk inşallah. Hak verir misiniz bana bilmem. Kur'an'ın bu gurbeti inşallah arkada kalıyor, kalacak gibi. Dolayısıyla sizin gurbetiniz. Hadisatında mütesanit bir gurbet yaşadık biz. Yani Kur'an'ın bizden uzak olması bizim gurbetimizi derinleştirdi. Dolayısıyla hicran ve derinleştirdi. Bizim Kur'an'dan uzak olmamızda Kur'an'ı bir yabancı kitap haline getirdi. Halinden anlaşılmaz, dilinden anlaşılmaz, sahipsiz bir kitap. Sadece mücerret, zayıf, işe yaramayan bir saygı ifadesi olarak evlerden, mahfazalar içinde öpülüp başlara konan bir kitap. Akif'in isyanını hatırlayın. Ölülerin arkasından üflemek için gelmemiştir. Isyanını hatırlayın. Evet. Biz yeniden oluşumu, tekevünü inşallah siz gerçekleştireceksiniz. Çizgi çizgi üzerinde durmaya çalıştım. Kur'an'ın böyle bir vadide, sizin bir vadide olmanız bana göre size yeni bir aşk ve şevk kazandırmıştır. Ve yine Lemaat'ta hatırlayın. İslam dünyasının geri kalış sebepleri dört ciddi sebep olarak anlatıldıktan sonra bir ayrı hususi sebep olarak da şöyle diyor. Bu kadar zaman Kur'an'dan, Kur'an'ın getirdiği mesajdan, esaslardan uzak kaldıktan sonra yeniden ona dönünce onu çok taze, cedid ve her derdimize derman bulacağız. Yani sanki muhakkaten ondan uzak kalma, bizi kızıştırmaya yaramış. Birbirimizi daha sıcakça kucaklamaya yaramış. Yani diyeceğiz ki, 2-3 asırdan beri senden uzak kalmıştık. Şimdi Asya'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı kucakladığımız gibi, onunla bir kere daha sıcakça kucaklaşacak. Gökten onu yeni inmiş gibi bulacağız. O da bizi gökten inmiş mesihler gibi bulacak. İsterseniz Hazreti Mesih'in şahsi manevisi olarak inmesi manasını bu husada hamledebilirsiniz. Siz günahsız masumlar olarak gökten inmiş gibi, o Kur'an'da yepyeni gökten inmiş gibi, bu iki gökten yeni inmiş birbiriyle bütünleşince semavi düşünceler sergileyecekler. Yani yine gökten inmiş düşünceler sergileyecekler ve işte bu yeni olacak. Bu yeni olacak. Eski şeylerden bohça olur da fakat yeni bir şey olmaz. Bir parça oradan bir parça oradan bir parça oradan yamalı bohça olur. Ama kayda değer ciddi sağlam bir şey olamaz. Bu yeniliği inşallah siz temsil edeceksiniz. Bütün renkleriyle veya size ait gerçek rengin bütün tonlarıyla siz temsil edeceksiniz. Bilgiyi dayanan, herhalde bilgiye demek, çok zayıf bir imana sahibiz. Bu da günahlardan yeterince korunmamıza yetmiyor. İman yönüyle dünyada hangi noktaya varabiliriz? Diyor. Evet. Biraz zor anladım da, ben işte o zor anladığım şeye cevap vereyim inşallah. Zannediyorum demek isteniyor ki herhalde bizim şu andaki imanımız nazari bir iman. Yani okuduğumuz ilimlerle bu ilimlerin derinliği ölçüsünde kalbimizde ve kafamızdaki şüpheleri izale ediyor. E i̇lmin ışığı altında, ilmin rehberliğinde, ilim ibresine göre kalbimizi yönlendiriyoruz. Ve işte bir yönüyle Fena şeyleri kafadan atma, kötü şeyleri kalpten çıkarıp atma, iyi şeylere yönelme, manasına bir iman ki imanın ilk merhalesidir. İlk merhaledir bu. Buna iman değildir diyemeyiz, bu kadarcık Allah'a teveccühü hafif almış oluruz. İman değildir diyemeyiz, bu haliyle bir insan ölünce cennete gideceğine inanırız. İman değildir diyemeyiz, bir muharebede bir tanesi, işte böyle bir imanla La İlahe illallah Muhammedur Resulullah der. Mürşidinin dizinin dibinde imana gelir, biraz sonra da ölür ve biz ona şehit deriz. Ancak bir şey var, yani bu imanın ilmel yakın mertebelerinden bir mertebededir, bilemiyoruz. İlim derinleştikçe iman da derinleşir. Oysa ki bundan sonra çok geniş bir dairede Aynel yakın mertebesi vardır. Yani insan çok meselelere artık elin alemin, kitapların satırları arasında arayıp bulmaya çalıştığı gibi değil de doğrudan doğruya kendi müşahedelerinden, kendi içine akan irfan akıntıları çağlayanları gibi imanın aktığını duyar. Kendi müşahedelerinden eşyayı bir başka türlü görür. Hadiselere bir başka türlü şahit olur. Eşya ve hadiselerin yorumuna gider. Münasebetler kurar. Nasıl ki rüyaları tabir ediyorsunuz, öyle eşya ve hadisenin birbiriyle baş başa verip belli münasebet teşkil etmelerinden manalar çıkarır. Müşahadeye dayalıdır. Bunu bir kısım böyle pozitivist neticeler gibi anlamamak lazım. Ve bu yolda yürümeye de pozitivistçe yürüme dememek lazım. Böyle düşünene de pozitivist dememek lazım. Belki bir bakıma bir kızın pozitivist neticeleri, müspet şeyleri değerlendiriyor. Asıl mesele o değerlendirmeden elde edilen şeydir. Çok pozitivistler vardır. Bunların hiçbiri sizlere kadar Allah'a inanmamışlardır. Oysa ki biz değerlendirdiğimiz, değerlendireceğimiz bu müspet şeylerden, müşahadeye dayanan müspet şeylerden, belki içine rasyonalizmi de yani akli istidralleri de katarak bu defa imanı ilmel yakinden aynel yakine getirecek, yükseltecek. Onun da mertebeleri var. Herhalde benim bakışım da Hz. Sahip Kıra'nın bakışı birbirinden çok farklıdır. Herhalde onun bakışı da Hz. Ebu Bekir'in bakışı birbirinden çok farklıdır. Hz. Ebu Bekir'in bakışıyla Seyyidül Enam Hz. Muhammed Mustafa'nın bakışı birbirinden çok farklıdır. Bu itibarla Aynel Yakîn yani bakarak müşahede ile hasıl olan yakîn dediğimiz şey Bu da birbirinden çok farklıdır Belki yüz mertebe Aynel Yakîn mertebesi vardır Ve herkes derecesine göre Aynel Yakîn'in basamaklarından bir tanesinde oturur Kendisine tekabül eden menfezden eşya ve hadiseleri seyreder Oradan içine marifet akıtır ve imanını yükseltir Bunun ötesinde bir de o noktaya insan ulaşır ki Artık eşrab-ı hadiselerde gördüğü şeyle vicdanında daimi duyduğu şeyi birbirinden farklı görmez. Belki aynı hakikat bir yerde ayağına aksetmiş. Yani gözle görülebilen aleme aksetmiş. Diğer tarafta onun bir yanı da bir aynayla vicdanına aksetmiştir. Sürekli refakattedir o. Yani sürekli o imanın refakatindedir. Bu da hakka yakin diyelim. Yani ateşin içinde, ateşten olmayan bir cismin kor kesilip tıpkı ateş nev'ine inkılap etmesi gibidir. Hatta bu noktaya ulaşanlar bazen kendilerinin ateş olup olmadığı farkına varamazlar. İltibastan dolayı ben oyum diyebilirler. Oysaki İmam Rabbani'nin dediği gibi ben oyum değil, ben ondanım. O ateş olmasaydı ben kor olmazdım. Heme os değil, heme ez diyor. Her şey o değil, her şey o ondan Hakkal Yakın'ın de kendine göre mertebeleri vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının bilhassa son demlerini tamamen Hakkal Yakın yamaçlarında yaşamıştır ben o mevzuda siyer ve tarihte gördüğüm şeylerle kati bir şey söyleyemeyeceğim ama fakat öyle anlaşılıyor ki Allah Resulü madem Miraç'ta perdesiz, sayısız, doğrudan doğruya Herkesin ahirette görecekleri Rabbini Miraç'ta gördü. İşte bu Hakk'a yakının kendine göre bir mertebesidir. Madem melek-i kiramla açıktan açığa teşrüf etti, öyleyse bu Hakk'a yakının melek-i kiram hakkına dair bir mertebesi ve bir derecesidir. Madem kader kalemlerinin cazırtısını işitti, seslerini işitti. Kader adına da Hakk'a yakın adına bir adım atmıştı Miraç'ta. Ve hayatının sonuna kadar bunu derinleştire derinleştire yaşadı. Onun için Ayşe Validemiz'e bir gün der ki, yanımda Cebrail sana selamı var. O da doymuşluk, duygulanmışlık içinde şöyle der. Bu bir insanın böyle bir iltifat karşısında duyguların ifadesidir. Ya Resulallah görmediğimiz şeyleri görüyorsun der. Belki Ayşe Validemiz gibi çok zeki bir kadının orada söyleyeceği daha derin, daha manalı sözler olabilirdi. Fakat hepimizi öyle bir duruma koyalım, orada böyle bir iltifata masaliyetimizi tahayyül edelim. Çocuklaştığımızı hemen hissedeceğizdir, orada, görmediğimizi görüyorsun diyeceğizdir. Ve yine bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken elini gayba doğru uzatır, çeker. Derler ne yaptın ya Resulallah, buyur ki cennetten bir salkım temessül etti. Sizin için almak istedim. yeseydiniz hayatınızın sonuna kadar bu mahalde bitiremezdiniz. Ve yine bir keresinde irkilir geriye çekilir. Sonra inşirahla ileriye doğru kendisini atar. Sorulduğunda cenneti ve cehennemi gördüğünü ifade eder ki artık cennette, cehennemde, melekte, kaderde, kaderin kitabında, defteri de her an bir yanı vicdanında tebellür edip duruyordu bir yanı doğu eşya arasında tıpkı sabit aynler, muayyen varlıklar gibi hep müşahede ediyordu. Buna da isterseniz hani benim çok fazla kelime bulup ifade etmeden aciz kaldığım bir husus, hakka yakın, mertebeleriyle hakka yakın diyebilirsiniz. Şimdi biz ilimlerle, nazari şeylerle evvela belli bir ölçüde en azından küfre sırtımızı dönüyoruz. Hani meyvenin altıncı meselesini hatırlayın, orada değişik ilim dallarıyla istidlal edilir ve insan orada sırtını küfre döner. Bu imanın ilk merhalesidir. Sonra siz müşahedeleriniz derken, mükaşefeleriniz, derken, mürakabeleriniz ilk iki kelime eşyaya aittir. Diğer kelimeyi zat hakkında müteala edebiliriz. Çünkü ancak o rakip, mürakabe edilebilir, kemiyetsiz, keyfiyesiz. Siz bunlarla sonra bu imanı derinleştireceksiniz. Yani hemen ilk adımda derinlemesine, imana ulaşma çok fevkalade eden bir ihsan ilahi ilahiye, mazhariyetle olabilir. Peygamber huzurunda insibalı olabilir. Cenab-ı Hakk'ın birdenbire helaz onun ilk basamağından alıp sizi zirvesine, heyfel kulesinin başına koyması gibi. Ancak bu suretle olabilir. Yani amudi yükselmelerle, dike yükselmelerle birden elde edilebilir ama... Fakat genelde ilk iman, inkişafa açık, genişlemeye açık, derinlemeye açık bir imandır. Ve bu tefekkürle, bu salih ibadetle, salihatla Kur'an-ı Kerim hep öyle diyor. Âmenu ve amilu salihati Salihatla derinleştirilir ve daha sonra derinden derine vicdani mürakabe ki, bazıları belki ayatı tekmin eden müteala'yı, Füzuli saymışlar, demişler ki esas Allah kenzen kalpte bilinir ve onun en önemli takip sahası da vicdanın yamaçlarıdır. İsterseniz Berkson'un entüisyonunu bu zaviyeden müteala edebilirsiniz. Ve yine bundan Kant der ki Allah'a azametine uygun inanmak için kitapları arkaya atma lüzumunu hissettim veya zaruretini duydum. Çünkü onlar gerçekten zat-üluhiyet hakikatından insanı uzaklaştırıyorlar. Mebdedir onlar. Bundan sonra yapılacak şey bu yolda, girdiğimiz bu yolda hakikatları müzakere de Allah'ın inayet ve keremiyle, tefekkür edede, ede, vicdanda derinleşe derinleşe, entüvisyonun bir hakikati varsa, o zaviyeden meseleyi yakalya yakalaya veya kantın ameli akılla Allah gerçekten bilinir dediği noktaya ulaşa ulaşa, onlardan daha önemlisi Hz. Bediüzzaman'ın, yani Hakkalyakin'in en âlâ mertebesi dediği, belki kendi mertebesi, kendi mertebesine ulaşmaya çalışacağız Allah'ın nayetiyle. Aslında ne mütenahi olan Allah, hiçbir zaman hiçbir kimse tarafından kemaliyle bilinemez en büyük bilene bakın ki en büyük bilen kimdir diye sorsam ne dersiniz? İnsanlığın iftihar tablosu. Hz. Muhammed Mustafa. Oysa ki ona şu söz isnat edilir. Ve bu isnat hadis kriterleri açısından sağlam kaynaklara dayanmasa bile fakat onun diyebileceği bir sözdür. Ma arafına hakka mârifetike ya maruf. Ey en iyi bilinen seni hakk ile bilemedik der. Eğer en büyük insanın mertebesi onu hakkıyla bilemedik sözüyle ifade ediliyorsa demek ki o hiçbir zaman tamamıyla idrak edilemeyecek. Ve ondan bu dersi alan kendinden sonra en büyük ümmet Sıddık-ı Ekber şöyledir. El-aczu anil idraki idrakun Onu kavramadan aciz olmak en büyük idraktır. Allah'ım seni kavrayamadım. Hani batılı, Göte der ki seni yüzlerce isimlerle yad ediyorlar. Ben binlerce isimle yad etsem ey mevcudu meçhul senin adına yine bir şey söylediğimi iddia edemem. Aynı şey bakın hep aynı kapıya dayanıyor. Bütün kainatları, kevn mekanları tesbih taneleri gibi elinde evren çeviren Allah'ı bu daracık aklımızda idrakimizde idrak etmemiz mümkün değildir. Öyleyse onun Zatı hakkında marifetin bitmesi bahis mevzu değildir. Marifet yolunun bitmesi, sonu ermesi bahis mevzu değildir. Hep devam edip gidecektir ki, ayetül Kübra'da onu arayan Seyyah en son noktada bile Helmin Mezid'dir. Kaf sureyi celilesinde vardır sadece bu ayet. Sadece orada vardır. Helmin meziit Daha yok mu demektir bu? Daha yok mu? Yine bu Hani aşk şarabına bir parça parmaklarını bananlar, artık bir daha kendilerini ondan uzaklaştırmaları, uzak kalmaları mümkün olmadığı gibi. Geday'ın sözleriyle ifade edeyim. Şöyledir. Parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su verdir. Bandıkça banar, bandıkça da yanar, yandıkça da bir su der, inler. İşte Allah yolunda marifet budur. Ey ı aşkın oduna, yandıkça yandım bir su ver. Düşeli dilber derdine, yandıkça yandım bir su ver. O suyu kim içse heman kalbe doğar nur-i cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. Ve sonu da şu, bandıkça bandım bir su ver, der. Hiç bitmez o yol. Bal yer, şerbet içer, su ister, durmadan ister ve marifet inkişaf eder. İşte helmin mazid yok mu daha demek. Neden biz mütenahiyiz? Allah namütenahidir. Namütenahiye yönelik yol hiçbir zaman bitmez. Bitse zaten monotonluk olur. İnsan bir yerde zirvede dahi olsa sizi Everest tepesinin zirvesine çıkarsalar bir gün zirveye de doyar dersiniz helmin mazid bunun üstünde merdiven yok mu oraya da çıksak dersiniz. Onun için onun yolunda seyahatler, seyir seferler namıtenaydır ve iman durmadan terakki edecektir. Allah bu terakkiyi ruhlarımıza duyursun, bizi o yüksek marifete uyarsın inşallah. Siz yoluna girmişsiniz ve sonra vicdanınızla bütünleşecek bu mesele yani imanla, tefekkürle sürekli eşya ve hadiseleri halleci ede ede araştıracak, öyle sağlam bir imana ulaşacaksınız ki Allah'ın ayet ve keremiyle tıpkı sahabi gibi burada duracaksınız, gözlerinizle böyle görecek ama bunları hep buğulu göreceksiniz. Ayaklarınız ahiretin yamaçlarında dolaşıyor gibi olacak. Bir gün işliye işliye o noktaya mutlaka ulaşacaksınız. Hedefiniz olsun. Dünyada cesediniz dünyada ama fakat hayalinizle ahiretin yamaçlarında gezeceksiniz. Belki her zaman bunu aynı kıvamda tutamayacaksınız. Çünkü herkes için her zaman mukadder olmamış. Nitekim hanzele hatırlatmama gerek var mı? Allah Resulü'nün huzurundayken Hazreti Ebubekir'le karşılaşır. Der ki, ya Ebubekir, Bekir, نَا فَقَى حَنْزَلَةُ Hanzele münafık oldu. Münafık oldu demek, iki yüzlü oldu demek. İki davranışlı, dual yaşadı demektir. O da ne demek diyor? Resulullah'ın huzurunda otururken öyle bir oluyoruz ki sanki ötelerdeyiz. Sanki ahiretin yamaçlarında dolaşıyoruz. Sanki Allah'ın huzurundayız. Dışarıya çıkınca çoluk çocuğa karışıyor, her şeyi unutuyoruz. Hz. Ebubekir kendini dinliyor, ben de öyleyim diyor. Belki de onu yes'e atmamak için onun haline sahip çıkma faziletini isar ettiler. Hani sizin içinizden ufku bu seviyeye ulaşan insanlar... Bir yeniyle, bir ile karşılaşınca, ona bir şey anlatmayı planlayınca şöyle derler. Gel hele şu meseleyi bir beraber öğrenelim. Yani müptedi bir talebe gibi bir yeniyle o çok eski işleri ve kendisine göre de çok eskimiş işleri yeni baştan başlar öğrenmeye çalışır. Yoksa haşa ki Hz. Ebu Bekir, Allah Resulü'nün huzurundaki durumu hayatının diğer safalarında hiç olmasa büyük bir kısmında, ...devam ettirmiş olmasın. Ama Allah Resulü'nün huzuruna gider... ...orada durumu açarlar... ...Allah Resulü buyurur ki... ...eğer siz benim huzurumdaki durumunuzu muhafaza etseydiniz... ...sokak başlarında... ...köşelerde melekler önünüzü keser... ...sizinle müsafaha yaparlardı. Yani siz melekutileşirdiniz... ...siz ruhanileşirdiniz... ...insan olmadan çıkardınız... ...bedeniyetten sıyrılırdınız... Vaka bir yerde bu hedef gösteriliyor... Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak Kalp ve ruhun dereceye Hayatına yüksel deniyor Hedef gösteriliyor Siz size gösterilen bu hedefi Sürekli yakalasa veya sürekli yaşasaydınız Hani Aynı noktada buluşacaksınız başkalarıyla Yani cismaniyetinizi Yaşasanız Allah korusun Cismaniyetin girdabında Bulunan insanların bulunduğu yere Yuvarlanırsınız Mey takip edenler yuvarlanır, meyhaneye giderler. İçi tavafla atanlar gider, tavaftakilerine katılırlar. Hacı olurlar. Yani insan kendi duygu ve düşüncesinin dünyasında yaşar. Bu itibarla cismani hayatını, bedeni hayatını yaşayanlar bugün olmasa yarın yuvarlanır, cismaniyetinin altında ezilmiş insanların bulunduğu yere gider, onlara iltihak ederler. Fakat sürekli ruhani hayatı arayan, kalbi hayatına yükselmeye çalışan, sık sık perde açılır, oraya yükselir, orayı görür, oradaki hayatı yaşar ve bir gün gelir belki Hz. Ebu Bekir'ler gibi, Ömer'ler gibi. En küçük inhiraflarını dahi affetmezler, hep oralarda, zirvelerde dolaşırlar. Evet, Hanzele nifaka düştü diyor. Allah Resulü de buyuruyor ki eğer benim huzurumdaki durumu muhafaza etseydiniz melekler sokaklarda sizinle yaparlar yaparlardı buyuruyor. Ve sözlerini şöyle noktalıyor. Velakin ya Hanzelatu anen faanen anen faanen. Bir peygamber huzuru anı, bir Allah huzuru anı, bir cismaniyet huzuru anı. Demek ki Büyümüzün Mesnevi Nuriye'de ifade ettiği gibi insanda hem hayvaniyet var hem nebatiyet var hem insaniyet var hem de insanı kamil olma keyfiyeti var ki bazen 24 saatte bu mertebelerin hepsine uğrar insan anen fe anen anen fe anen ve insan insanı kamil de esasen İnsanlık mahiyetine derç edilen bütün bu cevherlerin gereğini yerine getiren insandır. Bunun da yine izah kitaplarda var. İnsan melek değildir, insan insandır. Ama önemli olan insan sadece kalbiyle değil, aynı zamanda Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle de miraç eden insandır. Allah Resulü bedenine ruhunun uluyiyetini ve şeffafiyetini kazandırmış, bedenini de miraçta almış, beraber Allah'ın huzuruna götürmüştür. En büyük miraç olur ki insan nefsini ve bedenini de ruhunun arkasına takar, onları da alır götürür götüreceği yere. Öyleyse onlar da yaşanmalı. Öyleyse bir yatak hayatı vardır ki ve hele hayat arkadaşınız varsa, işte orada meleklendiğiniz zaman siz bir başkasına ait hukuku çiğnemiş olursunuz. Öyleyse çocuklarınız daha içli dışlı sımsıcak bir yuva hayatınız vardır. O yuva hayatında Allah huzurunda mürakabede bulunma havasını yaşasanız çocuklarınızın hukukuna tecavüz etmiş olursunuz. Enen fe enen Ânen fe ânen. Ama tabi rica ederim yatak hayatını namazın içine getirmemek lazım. Çocuklarla münasebetinizi namazın içine getirmemek lazım. Allah'la irtibatlandığınız an içine dünyaya ait şeyleri sokmamak lazım. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în. Bakış bulanmalı, gözler dönmeli, insanın gözü dünyaya ait hiçbir şey görmemeli. Yanındakini dahi görmemeli. Çünkü bu makam Allah'a, Allah'ım yardımı senden istiyor, kulluğu sana yapıyor. Yalnız sana teveccüh ediyor, ayardan alakamı kesiyor, tecerrüd ediyor. Sana yöneliyorum demektir. Yalan olmaması için öyle olması lazım. Bunun içine de başka şeyler karıştırılmaması lazım. Bunun gibi, anen fe anen. Sahabi üst seviyede imanı yakalamaya çalışıyor. Bu haddi duyuyordu bunu vicdanında. Hatta denebilir ki bu sahabinin adeta çoluk çocuğun içine karıştığı zaman onlara karşı duyduğu alakayı Allah'la irtibatlı olan hayata adına birer gedik sayması derin bir muhasebenin, mürakabenin, ve ihsan şuurunun ifadesidir. Kendinde sürekli eksikler görme Allah'la irtibatının ifadesidir. Her şeyim tas tamam diyen bir insan bir uçurumun kenarında yuvarlanmaya namzet bir zavallı, bir talihsizdir. Ve yine sürekli iman artırma mevzunda görüyoruz. Mesela Abdullah bin Revaha, elinden tuttuğu bir sahabiye, ta'ali nü'min saaten. diyor. Gel hele şöyle bir saat Allah'a iman edelim. O iman etmiyor muyuz? Hayır Allah'ı zikredelim, içimizde onu yenileyelim. Çünkü onun yenilenmesinde, onunla kanın yenilenmesinde, onunla irtibatın yenilenmesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir halavet var. Zaten imanla başlayan, marifetle derinleşen, muhabbetle ayrı buğutlara yelken açan gerçek iman bir noktaya ulaşır ki mahsız zevk olur. Hatta muhakkaten böyle küfür ve küfür esintileri insanın içinde tıpkı cehennem yerleri gibi eser ki işte Buhari Müslim'deki hadisin manasını anlama zamanı وَاَنْ يَكْرَهَا en يَعَوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعَدَ اِذْ اَنْغَذَهُ اللّٰهِ كَمَا يَكْرَ وَاَنْ يَعَوْدَ فِي النَّارِ Hakiki mümin imanın tadını tadan o insandır ki küfürden ve küfre ait şeylerden sıyrılıp çıktıktan sonra yeniden küfre dönmeyi cehennemin içine dönmek gibi ürpertici bulur. Yılanın, çiyanın yuvasına dönmek gibi küfür ve talalet yolunu ürpertici bulur. Demek ki yani iman sadece bu ilk adımda duyduğumuz şey değil. Belki ileriye doğru derinleştikçe derinleşen ve belki bir gün gelecek öyle bir hal alan, öyle bir hakikattır ki Artık şeytanın eli, onu sizin elinizden almaya, kalbinizden soyup çıkarmaya gücü yetmeyecektir. Sallerde izahı var. Nurlar sayesinde araştıra araştıra, karıştıra karıştıra, iman insanın benliğini öyle işler, öyle duygularına yerleşir ki, değil şeytanın elinin oraya uzanması, vesvese bile atamaz insanın içine. Ve zaten insan olmadan maksat, insanı kamil olmaktır. Yani melekleşmedir. Hz. Mevlana'nın tasnifiyle insanın bir melek yanı vardır, bir de şeytan yanı vardır. İhmal edince insan şeytanlaşır. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَسَافِد۪ينَ Yarattık, sonra da aşağıların aşağına ittik. İnsan, melekuti yöne mütevecci olduğu sürece, yani hayatını ona göre dizayn ederse, o zaman da insan melekleşir. اِلَّا amen ve وَعَمْلُ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Sırrı zuhur eder. İman etti, salih amel yaptı. Ardı arkası kesilmeyen bir ecrü mükafatla selfiraz kılınır o insan. Ve bu sadece mükellef olan varlıklara mahsustur. Yani ins ve cinne mahsustur. Melek sabit makamı içindedir. Hayvanat terakki etmez. Sadece terakki eden iradesi olanlardır. Bildiklerimizden insan, göremediklerimizden cinler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cin ve insin yaratılış gayesi de Allah'a iman etmektir. İman bu seviyeye gelince insan, zannediyorum günahlara girmez. Girse bile, düşse bile bu türlü insanların hayatında günah en az ömürlüdür. Bu türlü insanların hayatını tetkik etseniz bir dakika yaşamış günah göremezsiniz. Gece yarısı saat iki bilmem kaç gece ayakları kaysa, suçseler bir günaha girseler iki dakika geçmeden onları abdest alırken başlarını yere koymuş, Allah'a yalvarırken görürsünüz. Hakiki mümin üzerinde günahlar en az ömürlü olan insanlardır. Günaha yarım gün ömür tanıyan insan bile Belli ölçüde laubali gaydi ciddi insandır. Çünkü o yarın günde ölebilir. Sırtında ve kambur gibi günahıyla utandırıcı günahıyla. Hakiki mümin günahı en az ömürlü olan insandır. Düşmez o. Düşünce hemen kalkar. Çünkü Hz. Sadık-ı hakiki mümini ekine benzetiyor. En şiddetli rüzgarlarla onlar da yatarlar. Yatar ama kalkar. Dakika sürmez, doğrulur. Münafığı da gürül gürül gürleyen bir çınara benzetir. Düşmeyecek gibi gelir size. Fakat içi yanmış ve karbonlaşmıştır. Şiddetli bir rüzgarla savrulur, devrilir ve bir daha da doğrulamaz. Öyleyse iman kemal mertebesine belli ölçüde nisbi kemal mertebesine gelince insan o ölçüde günahlardan uzaklaşmış oluyor. Günahlardan uzaklaşıyor tıpkı sahabi gibi ama yine de düştüğü oluyor. Evvelki günde yine ismi cemilini, yadı cemilini sarah arkadaşların arkadaşlarınızı getirmeden getirmeme ona karşı olan saygımın mani olduğu büyük bir kamet. Ramazan-ı şerifte orucunu zaaf demeyeceğim. Beşeri güç diyeceğim. Beşeri gücüne takılarak bozar. Fakat dakika geçmez. Eteklerini sürüye sürüye, hüzuru risalet penahiye gelir. ve mahvoldum der ya Resulullah Bir, yine ismini tasfiye etmeyeceğim. Bir kadına bakar veya az buçuk dalaşmak maksadıyla ona doğru birkaç adım atar. Ve hemen kendine gelir. Soluğunu Resulullah'ın yanında alır. Günaha girdim ya Resulallah der. O da hüzurdan ayrılmadan hemen ayet iner. Akimiz salate tarafein nehar. Çok defa tövbelerimde bu ayeti okudum, beni de öyle kabul ettirdin. Akimiz salata tarafein nehar. Ve zülafen minel leyl. İnnel hasenat. Yüzhibne Günün iki anında, sabah ve akşam ve bir de gecenin bir faslında, akşam yassı ve teheccüd, namazı, İşte bunları ikame et, Günün o başında, bu başında ve bir de gecenin içinde. İnnel hasenati yüzihi b'ne seyyâd. iyilikler kötülükleri siler, süpürür, götürür. Böyle küçük günahlar, huzurla kıldığınız namazda bile götürülür ve siz aklanmış olursunuz. Namazla insan aklanır, Allah'a teveccühle aklanır. Bir de bu arada tövbe ederse bütün bütün pak olur. Bu itibarla mümin düşmez demek değildir, düşer. Sahabi düştüğüne göre düşer. Hatırlayın. Zina edip Allah Resulü'nün huzuruna gelen sahabiyi ismini söyleyeyim mi isterseniz söylemeyeyim onu da. Evet söylemeyeyim. İsmi de Allah'a sığınmak kökünden gelen bir kelimeyle onun sıfatıyla ifade edilir. Allah Resulü'nün huzuruna gelir ve der ki haddi şer'i tatbik et beni temizledir. Allah Resulü huzurundan dört defa çıkarmış olmasına rağmen dördüncü de yine dalar içeriye haddi şer'i tatbik et beni temizledir. Birkaç gün sonra aynı sözlerle Allah Resulü'nün huzuruna bir kadın gelir o da aynı şeyi söyler. Yani bir günah işledikleri zaman hemen o günahın affı adına Resulullah'a koşarlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمْ وَاَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Huşyata girerler, günahlara takılırlar ve düşerler, sonra Allah'ı hatırlar, Allah'a tehalet ederler, Allah günahlarını yargılar, Allah'tan başka günah yargıyan yoktur ki, diyor Kur'an-ı Kerim, İmran sure-i Evet, İmanla insan günahlardan uzaklaşmış olur. Düşerse yine imanın gücüyle doğrulur. Yeniden Allah'a yönelir. istifar eder. Kendini bulur. Teker teker içine girdiğimiz her mevzu burada ile anlatma mümkün değildir. İstiğfar dedik bir mevzu. Tövbe dedik bir mevzu. Yönelme dedik ve ayrı bir mevzu. Yürekten dönme dedik iya ve ayrı bir mevzu. Bunların her birleri yerleri başlı başına tahlil isteyen şeyler. Ben sadece hepsini belki birbirine yakın kelimelerle düşen insanın yapması gerekli olan şeyler sadedinde arz etmeye çalıştım. Birinci iş imanın rüsuh bulması, kök salması. İkinci iş o rüsuh bulduktan ve kök saldıktan sonra uzun süre düştüğümüz çamur içinde dolaşmamız herhalde düşünülmez. Doğrulacak, o sahabiler gibi Allah'a dehalet edecek, sığınacak, baş koyacak, yalvaracak, nedamet edecek. Bir daha işlememeye hocaların camilerde dedikleri gibi azmı cezmu, kasteyleyeceğiz. Ve Cenab-ı Hak bizi koruyacak, muhafaza edecek inşallah. Benim arz ettiğim gibi çok kolay değil, çok kolay olmadığını biliyorum onun. Ben de sizin gibi insanım, çok kolay olmadığını biliyorum fakat affetmenin Rabbime çok kolay geldiğini de biliyorum. Ona zor olmadığını da biliyor. Bu ona yürekten bel bağlamış bulunuyorum. Bir vesileyle arz ettiğim gibi günah bana yakışmıyor. Doğru ama af ona çok yakışıyor. İşte ona dil bağlamış, ona bel bağlamış bulunuyoruz. Sizde bir lahsa bu ümidi, bu teveccühü, bu recayı Kaybetmeyiniz. Daima içinizde yüreğiniz gibi Assın bu. Düşmelerimiz olacak, sürçmelerimiz olacak, doğrulacak ve onu bulacağız yeniden. Hizmet, eğer bir amelse umumi manada arz ediyorum. Keyfiyet, onda bir niyet gibi ona gerçek manasını ve değerini kazandıran ayrı, derin bir buğdudur. Hizmet bir namaz ise, keyfiyet meselesi bu hizmet namazının bir bakıma ihlasıdır onda ortaya koyacağınız ihlas ve samiyettir. Ancak onunla derinleşir. Namaz kendi derinlikleriyle sadece yani sizin ihlasınızdan, samiyetinizden, niyetinizden ayrı bir derinlik almasa belki o sadece jimnastiye, kültür fiziye münhasır kalır. Siz ihlas ve samiyetinizle ona ayrı bir derinlik kazandırırsınız. Oroç sizin niyetinizde ve ihlasınızda eğer bir derinlik kazanmasa, Cenab-ı Hakk'a ve ene üzübi dedirtebilecek bir seviyeye ulaşmasa, o da sadece bir perhizden ibaret kalır. Size sevabı olmaz onun. Ve eğer ahirette bir işe yarasa, bir manat ne kadar işe yarıyorsa, o da işte o kadar işe yarar. Sadece şekildir, surettir. Öyleyse, bir taraftan yani amelde belli davranışlar, şeriat ve sahibi şeriat tarafından formül edilmiş davranışlar ehemmiyet arz ederken, diğer taraftan o davranışların ruhu, manası, manalandırılması, özü diyebileceğimiz niyet ve ihlas çok önemlidir. Amelde de keyfiyet böyledir. Keyfiyeti kemiyetin dışında... Düşünmek mümkün değildir. Çünkü keyfiyet kemiyetin bir buğdudur. Tıpkı zaman ve mekanın birbirine nispeti gibi bir şeydir. Nasıl mekanı düşünmeden, mekandaki hareketi düşünmeden zamanı düşünmek mümkün değildir? Vaka yine mekanın hareketi, mekandaki her an yeni oluşumlar, zaman itibari bir buğd falan demekle de zaman adına çok ciddi bir şey söylemiyoruz ama mevzumuz zaman değil bizim. Aynen öyle de keyfiyet düşüneceksiniz bu kemiyet karşısında. Aynı zamanda keyfiyeti yeniden ele alacak diyeceksiniz ki insanları insanlığa yükseltme mevzuunda çok insanla meşgul olacağız. Fakat çok insanla meşgul olmanın bizi kurtarması bu çok insanın keyfiyet kazanmasına bağlı. Bunlar keyfiyet kazandığı ölçüde inşallah biz kendimizi kurtaracak. İnşallah ülkenin kurtarılmasına İnşallah milletimizin kurtarılmasına İnşallah dünya muazenesinin elde edilmesine Ve inşallah dünyanın yeniden muazeneye ulaştırılmasına vesile olacağız Yoksa dünya çapındaki büyük işleri Keyfiyetsiz insanların halletmesi mümkün değildir Kitle ruh aleti içinde belli bir hevesle Bazen de bir fanteziyle Sizin içinize girmiş insanların İslam alemine ait İslam dünyasının büyük problemlerini halletmesi mümkün olmadığı gibi dünya muvazenesi adına eda edeceği hiçbir vazifede yoktur. Yani bir kere keyfiyetle kemiyeti birbirinden ayırmamak lazım. Keyfiyet nasıl kazandıracağız? Bizim hedefimiz keyfiyet kazandırmak zaten. E niye kemiyetle uğraşıyoruz? Kemiyeti bu işin temeline getirip koymadan, kemiyet statü üzerine bu işi bina etmeden... Keyfiyet söz konusu olamaz. Biz keyfiyeti kemiyette arıyoruz. Yani bir vakide arıyoruz bunun. Yani var olan bir şeyde onun manevi bir buğdu, izafi bir buğdu olan bu derinliği arıyoruz. Öyleyse ikisini birbirinden ayırmamak lazım. Öyleyse tekrar geriye dönüyorum. Biz keyfiyet hedefli, keyfiyet görüngeli insanlarız. Daima keyfiyeti takip edeceğiz. Belki herkesi sahabi gibi en mükemmel seviyeye ulaştırma elimizden gelmeyecektir, ulaştıramayacağız. Ama istidatlı insanlar, ruh dünyasına açık insanlar, kalbi hayata açık insanlar, Allah'la münasebete açık insanlar, sizin yetiştireceğiniz insanlar arasından zamanla süzülecek, seçilecek, sütün içinden kaymağın kaynadıkça, üste doğru tırmandı, çıktı. Onun içinde fakat ondan farklı bir hal ve hüviyet aldığı gibi bu istidatlarda bizim içimizden kaymak gibi yağ gibi süzülecek ve üste çıkacaklardır. Ama biz her şeyden evvel birer birer insanlarla meşgul olurken aynı zamanda onlar için hem bizim için hem de onlar için insanı kamil olma meselesini hedeflemeliyiz. Bu İslam tasavvufunda önemli bir düşüncedir. Ve bütün tasavvufçuları meşgul etmiştir. Cili kitabını insan-ı kamil diye yazmış. Ama bence bütün tasavvuf kitapları insan-ı kamili hedefleyerek yazılmıştır. Yani insan olmadan maksat insan-ı kamil olmayı yakalamaktır. Her fert insan-ı kamil olmaya soyunmalıdır. Bunlardan bazılarının dağının kabiliyetleri bu işe yetecek, solukları yetecek... İnsanı kamil zirvesine giderken nefesleri kesilmeden gidecekler. Bazıları da o yolda aşamayacak, vefalı bir at gibi yolda çatlayacak. O da yolda çatlamanın mükafatını elde edecektir. Herkes ulaşamayacak zirveye. Ama biz temelde herkesi insanı kamil olmaya ulaştırmayı hedefleyeceğiz. Çünkü bu varoluşun gayesidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da o hedefi bize gösteriyor. لَقَدْ خَلَقْنَا fi ف۪ي takvim, تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَسَافِل۪ينَ İnsanı ahsen takvime mazhar olmaya ehil, layık, istidatta o seviyede yarattık. Fakat tabiatına mündemiş bulunan bir kısım madenlerden, maddelerden, hususiyetlerden ötürüp kendi tabiatıyla baş başa kalınca Esbel-i sahiline gitti, gider, gidiyor. Sonra amenu ve Ondaki o istidatları inkişaf ettirecek, insanı kâmil olmaya doğru yönlendirecek iman ve ameli salih. Arızasız amel, kusursuz iş, itkan ruhuyla ortaya konan iş demektir. Bir ferdin dökülmesi bir yana, İnsanın kamil adına istidadı ölçüsünde bir ferdin nasipsiz kalmamasına çok dikkat edilmeli. Herkes istidadı ölçüsünde muhakkak ondan hissedar olmalı, bir şey almalı. Muhakematın başında zannediyorum, ifade ediyor Hazreti Üstad. Diyor ki, o başka bir zaviyeden o meseleyi ele alıp anlatıyor. Yani bir yere dıştan bir kervan gelse, atlaslar, ipekler, iblişinler getirse, o gün herkes ondan bir şey alır. Hatta köyün çobanı da başına bir mendil bağlar. Bu mevzuda öyle yönlendirilmeli ki, en istidatsızı bile en azından başına bir mendil bağlamalı ve geleceği başındaki o mendille, tıpkı işte o bayrak gibi kullanarak karşılamalı ve selamlamalıdır. Mutlaka herkesin, İnsanı kamil dersinden mi hissesi olmalı? Alacağı bir şey olmalı, nasibi olmalı. Arkadaşlarımız eğer bir hizmete kendilerine adamışlarsa, bu mevzuda ızdırabın çok önemli bir dua olacağını, çok yeni şeyler keşfe, saik ve badi olacağına inanıyorum. Çok okumak değil, çok bilmek değil, bir şeyi çözebilmek için imali fikretme, fikir sancısı çekme, Ellerini kısıklarına koyup deli gibi dolaşma. Caminin bahçesi de yetmiyor gibi bazen çarşıya çıkma. Çarşının bir o başından o başına, bir de o başından o başına. Çözemediğiniz bir şeyi çözmek, bulamadığınız bir şeyi bulmak için deli gibi dolaşma. Arşı azamı itizaza getirecek güçte bir dua biliyorum ben bunu. Büyük keşiflerin keşfine top attıracak önemli bir keşif kaynağı. Önemli bir keşfe, badi, saik, sebep biliyorum bunu. Ve şimdiye kadar olan şeyler belli ölçüde sancısıyla olmuştur. Arkadaşlara yine ben yapıyordum demeyeceğim. Tehzibi ahlak dersi vermek çok önemlidir. Yani onlara kendi derslerinin dışında haftada bir defa, ülfet oluyorsa 15 günde bir defa İstersiz, ister başkaları, nameleri, suz işi, gönüllere girmesini bilen, Allah cümlemizi onu nasip etsin, yüreklerini hoplatacak, gözlerini yaşartacak, arkadaşlara en azından 15 günde bir onlara cennet kevserleri sunmak, yüreklerini ukba adına hoplatmak çok önemli bir esastır. İmrendirmek. Hepsi... Belli bir muhasebe, mürakebe duygusuyla yer yer size gelsin desinler ki bu anlattığınız şeyler ama fakat biz de bir türlü günahlardan kurtulamıyoruz. Nerede sizin anlattığınız şeyler? Nerede bu kem talih bizler? Nerede o güzel sözler? Nerede bizdeki kas katı kalpler falan desinler. Ve siz de sonra derin bir muhasebe ile kendisini tamamen bitmiş, tükenmiş kabul eden bu insanlara teselli vermeye çalışın. Yani onlar başlarını alsın bir yönüyle ümitsizliğe doğru günahlardan mahvolmuş olma kanaatine doğru gitsinler. Siz de onları teselli etmeye çalışın. O kadar işlerini deşeleyin. O kadar işlerini endişe salın. O kadar ki her adımda helakete, felakete doğru bir adım daha yaklaştıkları Endişesine ulaştırın onları. Ve sonra bu kadar havadan nem kapanları teselli etmek kolaydır da ama denizin içine attıktan sonra bile suslanmayan insanlara bir şey anlatmak çok zordur. Bu onlarla geleceğin dünyası adına da bir şey yapmak mümkün değildir. Evet, o kadar endişenin insanı haline getirin. Aralarında ince bir şey kalsın böyle septizme Sofizme, düşmekle aralarında ince bir perde kalsın. Acaba ben bir insan mıyım yoksa hayvan mıyım? Büyükler çok demişlerdir. Sık sık aynaya bakmış, yoksa ben esas tabiatımla bir domuz olarak mı yaratıldım? Bir maymun olarak mı yaratıldım? Demiş aynaya bakmışlardır. Elleri titriye titriye aynayı eline alan bakan Esvet bin Yezid gibi kimseler vardır. O tabihin döneminde daha nice kimseler vardır. Sık sık aynaya bakarlar. Bu kadar endişelerini harekete geçirmek ve bu kadar endişe insan diyorum. Endişenin çocuklar haline getirmek lazım bunları. Muhasebe vereceğiniz tezhi ahlak dersleriyle, insanlığa yükseltme gayretlerinizle. Bir diğer husus, şifiyet kazandırma mevzuunda. Nasıl ki ihlas kazanmada bir önemli bir esastır. Nasıl ki kalben dünyayı terk etmede önemli bir esastır. Nasıl ki insan dünyadayken ukba eksenli yaşaması için çok önemli bir esastır. Aynen öyle de keyfiyet kazanma mevzunda da ameliyatı fikriye diyeceğimiz okuma, düşünme, tefekkür daima eşya ile. Dimağımızdaki ilahi marifet veya kalplerimizde, vicdanlarımızdaki ilahi marifet arasında bir irtibat kurarak bunlar arasında bir düşünce kanevçesi örme adeta gayeyi hayalimiz ve vazife-i fıtratımız olmalı. O düşünmeyi, bu mevzuda okumayı, düşünmeyi hakiki imanı kazanma mevzunu önemli bir esas Dolayısıyla mürakebe adını önemli bir esas, dolayısıyla ihlası kazanma adını önemli bir esas olarak görüyor ve ihlas italesinde buna parmak basıyor. Keyfiyet kazanma mevzunda da bundan geri değildir bu mesele. Okuma ve düşünme. Yeni yeni şeyler bularak, her, her gün, her yeni gün, kainatı karşımızda yepyeni yeni bir kitap gibi, o baş döndürücü endamıyla yeniden tanıyor gibi, Yeniden keşfediyor gibi görmek. Yoksa olduğumuz yerde kalırız. Onun için hani sahibi şeriat buyurmuş ki bazen bir dakika veya bir saat tefekkür bir sene ibadet kadardır. Yani bir saat böyle güzel düşünecek. Bir anı ile vücuda enver'e ulaşacaksınız. Bin sene o seviyede bir hayata mazhariyetin dışında yaşamadan daha bereketli şeyler elde etmiş olacaksınız. Bu da önemli bir esas. Zannediyorum milletimiz için en zor şey düşünme. Ve hususiyle kendi çizgisinde düşünme. Ve düşünceyle bir şeyler elde etme, belli seviyeye ulaşma. Çok yabancı olduğumuz mevzular haline gelmiştir. Allah Resulü ve sahabi arzu semaya bakar, bazen sabahlara kadar ağlar, Allah'ın kainat kitabı karşısında bazen kendinden geçer, bazen yutkunur hiçbir şey söyleyemezlerdi. Kazandıracağımız şeylerden bir tanesi de bu, onları düşünmeye alıştırmak, eşya ve hadiseleri kurcalamaya alıştırmak. Eşyanın perde arkasına nüfuza alıştırmak, o perdeyi aralamak, şu tenteneli perde ona ait sözdür. Onun altındaki alemi gayip beralar ve ötelere ait bazı şeyleri göstermek çok önemlidir. Keyfiyet yanımızın derinleşmesi için. Bir diğer husus yine onun ihlası da esas saydığı hususlardan biridir. Rabtay mevt ölüm mütalası Dünyada en zor şey insan iken genç iken ölümü düşünmesidir. Herkes onu 20 yaşındaysa en yakın 40 sene sonra düşünür. Daha garanti önünde 40 sene vardır. Bir de sıhhati yerindeyse kim bilir belki 80'de yaşayabilirim der. Bu yönüyle de gençlik hem bir gaflettir. Hem bir cünundur, hem insanı rayından kaydıran, çok önemli, ters, insanı saptıran bir husustur. Aynı zamanda çok kıymetli bir şeydir yani. Herkes en önemli davaları gençlere emanet etmiştir. Bugün Müslümanlık adına yapılacak şeyler de gençler yapacaktır Allah'ın nayet ve keremiyle. Ama bir yönüyle de onun bir cünun yanı vardır, bir gaflet yanı vardır. Bu itibarla ölüm mülahazası, ölümü düşünmen mevzu zannediyorum hep böyle nazarik kalırız o mevzuda. Eskiler tezkireler yazmışlar, zannediyorum bazılarda onların tercüme edildi. yani ölüm ve ölüm ötesini hatırlatan kitaplar. Çok bunlar. Can hülkuma geldiği andan itibaren başlıyor bu aleme yolculuk gözün öteleri açıldığı andan itibaren. Artık ister istemez karşında bulunan iman hakikatlarına inanma mecburiyetinde kaldığın dakikalardan itibaren ki sünneti sahihe ve bir ayetin işareti bu meseleye parmak basıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olma mevkiinde bulunan herkes o dakikadan itibaren onun sunduğu mesajın gerçek olduğunu kabul edecek ama fakat o dakikadan sonra iman kabul olmadığı için kabulde olmayacak o teveccüh. İşte ondan itibaren ahiret yolculuğu başlıyor. Bu berzahta devam ediyor. O kısım küçük parçalarda ifade edildiği gibi, nasıl yaşamışsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölmüşseniz berzahtaki hayatınız öyle devam edecek. İman etmiş, ameli salih yapmışsanız, onun refakatinde, berzah aleminde, cennet yamaçlarında dolaşacaksınız. Daha girmeden cenneti teneffüs edecek ve cenneti soluklayacaksınız. Kevserden kevsera koşacak, hurilerle, ilmanlarla buluşacak meleklerle atbaşı olacaksınız. Allah öylesin inşallah. Ama iman edip salih amel yapmamış iseniz şayet dünyanızın bir yanını karartmışsınız demektir. Orada hapsi münferitte kalacaksınız, yapayalnız. Çünkü size sahih hadislerde ifade ediliyor, amel insanın arkadaşı, refikidir. Bu en daracık yerde, en yalnız olduğunuz zamanda, en gurbet halinizde, tam gariplik yaşadığınız hengamda, güzel yüzlü, güzel endamlı, boylu, poslu, müşakelesiyle dikkatinizi çekecek kadar güzel bir şey başınıza dikilecek. Nesin deyince Ben senin namazınım diyecek Bir başkası da orucunum diyecek Bir başkası zekatınım diyecek Bir başkası haccınım diyecek Huriler, gilmanlar Şehitlere taklak attığına göre Herhalde Allah yolunda mücadele ya Allah'ın teveccühü çok farklı Çok farklı Bu itibarla Sizin Allah yolunda mücahedeniz irşad adına sergilediğiniz hizmetleriniz onların temessülleri, ihtimal çok farklı olacak. Sünneti i sayeye ve de bir şey bilmediğimden, bir şey hatırlamadığımdan dolayı bir şey diyemeyeceğim ama fakat emsali var bu mevzuda. Öyleyse kabir hapsi münferit demek, tecrid demektir. Hücre hapsi demektir. Kim için? İman ettiği halde salih amelle imanını derinleştirmeyen, imanını takviye etmeyen, nazari bir anlayışla Allah'a yaklaştığı, Allah'a inandığı halde ameliyle buna ayrı derinlikler kazandırmayan ve işin gerçeğini tadmayan insanlar inandıkları gibi amel etmediklerinden dolayı hapsi mümferitte kalacaklardır bunlar. Elem Neşrahleke suresi Fert planında Cenab-ı Hakk'ın bir ferde inayetidir. Fert planında zannediyorum öyle anlıyorum. İman bazında meseleyi gerektiği ölçüde işte temsil etme gerektiği ölçüde bir hizmet sergilemeye delalet ediyor. Bu Mebde'nin biraz sonrasında nazil olan bayettir. Tam başlangıç değil. Çünkü başlangıç ikradır. Belki vadduhadır. Ondan sonra belki elem-i nazil olmuştur. Ondan evvel Fatiha nazil olmuştur. Müddessir, müzzemmil sureleri nazil olmuştur. O bakımdan baştan biraz sonra. Orada görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu en başta elem leke sadrek diyor. Allah senin sadrin'e inşirah vermedi mi? Kurandan öğrendiğimize göre sadrin inşirahı imana açılma demektir. Bakın Kur'an diyor fəmmü yuridillahu en yehdiyehu yeshrḥ sadrahu İslam. Allah bir insanın hidayetini murat buyurmuşsa onun sadrını sinesini İslam'a açar başka bir yerde efemen şerhallahu sadrahu lil Allah'ın İslam'a sadrını, sinesini açtığı fehu ala nurim nur tabiri de ayrıca kullanıyor. Artık o bir nur üzerinde. İşte bu kalbi kasvet bağlamış bir insanla müsaavi midir? İstifam inkari hayır değil. Ondan anlıyoruz ki elem neşrah leke sadrek derken Allah Celle Celaluhu evvela sadrın, sinenin imana açılmasını söylüyor. İşte bu birinci fasıldan sonra elem neşrah leke sadrek ve vada'na enke vizrek <Sessizlik> ellezî en zahrek. Belini çatır çatır çatır tatan bir yük diyor bu. Evvela mesuliyet hissine, mesuliyet duygusuna açık bir sinenin ızdırabını anlatıyor. O sine ki bir yerde toplumun dalalet, küfür ve küfranı karşısında Allah ona ızdırabından dolayı şöyle diyecektir. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Neredeyse şu Kur'an'a inanmadıklarından dolayı esefinden öleceksin, çatlayıp gideceksin diyor. İşte böyle bir sinedir Efendimiz'in sinesi. Onun için Ebu Talib'in bir Er Risale'de çağrıda dediği gibi Hakkat nereden alıp konuşturuyor onu bilemiyorum. Siyer'de görmedim ama gördüğü bir yer vardır herhalde. O tepeden, o yukarıdan insanlara insan daha farklı bir bakar. Onları daha bir farklı yeni ifadesiyle algılar, imtisas da bulunur. Sadre sinesi, dert ve ızrap şakakları zoklayan, kasıklarını tutarak gezen insanların iftihar tablosu evvela o büyük misyone, büyük vazifeye liyakatını isaret ediyor, ortaya koyuyor. Allah Celle Celaluhu sadrına, sinesine inşirah vermiştir. Fakat bu sorumluluğu hayatının her zerresinde ve zaman olarak her saniyesinde, her salisesinde, her aşiresinde duyuyor. O kadar ki o toplumun içinde yaşamak yaşanılmaz bir hal alıyor da tahammül fersa derlerdi eskiler. Yani sırtınıza yükleseler belinizi kırar götüremezsiniz. İşte bakın burada diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Yükü ağırlığı belini kıracak gibiydi. İşte biz onu kaldırdık. ellevi <gülüyor> Belini kıracak o yükü senden kaldırdık. Sonra üçüncü planda hu rafa'na Her yerde yad cemil oldun ve anılıyorsun. Evet, sıkıntılar devam edecek ama fakat Cenab-ı Hakk'ın teselli bahş olan ifadesi bence o sıkıntıları aşmamıza yeter vardır. İnne Fe inne me'al usri Her kolaylıkla beraber bir zorluk, her kolaylıktan sonra bir zorluk, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Yeknesak olmayacak bu iş. Muttarit olmayacak. İnişlerle beraber çıkışlarda olacak. Olacak ki biraz sıkıntı olsun. Sıkıntı olacak ki biraz sevap kazanılsın. Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma i'tikum meselüllezine halev min kablikum. Sizden evvelkilerin başına gelenler, başlarına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ne oldular? Demir testerelerle doğrandılar. Etleri kemiklerinden ayrıldı Bu Buhari'nin rivayet ettiği Habbab bin Eret vasıtasıyla bir hadistir Hendeklere yatırıldılar Ortadan ağaç gibi biçildiler Sonra demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı Allah Resulü'nün beyanıyla dinlerinden dönmediler Zorluklar yaşandı Yaşanacak ki biz ukvaya talibiz Kazanalım Yaşanacak ki cennet elde edilsin Yaşanacak ki cennetin binlerce senesi bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikler kaynağı cemalini görmeye muvaffak olalım. Yaşanacak bunlar çünkü her türlü muvaffakiyet bin türlü mahrumiyetin verasında elde edilir. Katlanacaksınız ki belli şeyler elde edebilirsiniz. Onun için İnne maal usru yüsren fe inne maal Fert planında Efendimiz'edir çünkü ilk dönemde Hz. Ebubekir'in Bekir'in ifadesiyle Yani değirmen taşları arasında insanlar öğütülür gibi öğütüldüğü bir dönemde Bıçakların gayızla bilendiği bir dönemde Kılıçların nefretle kinle başlardı helezonlar çizdiği bir dönemde Müslümanlık yaşanıyordu Bütün bunları Efendimiz hem kendi zrabını Hem de sahabinin ızdırabını ruhunda yaşıyordu onun için Allah ona diyor ki Evet bir poyraz esecek, arkadan bir de meltem esecek, bir sabah esecek. Lahut aleminden, ötelerden tatlı tatlı kokularla gelecek. Ve ruhlarınıza inşirah saçacak. Ama bu arada bir de bakacaksınız, işte kar, kış, buz yeniden ortalığı sardı. Sarsılacaksınız. Sarsılırken yine hadisin ifadesiyle. Müminin hali gıpta edilecek bir haldir. Bela ve musibet isabet ettiği zaman sabreder sevap kazanır. İyiliklere mazhar olduğu zaman şükreder yine sevap kazanır. Bu mümin içindir, müminden başkası için de değildir. Sen böyle iki kanatlı bir belaların hırpaladığı bir insan olarak bir de sevapların coşturduğu şahlandırdığı bir insan olarak zirvelere doğru koşacaksın ki Cennetin yolu zirvelerden başlıyor. Evet her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Zorluklar aşılmaz hale gelince o da çok büyük artık çok geniş dairede cereyan edecek bir kolaylığın başıdır ki hadis diye rivayet edilen bir şey vardır. Zannediyorum maktul söhre verdiğinin sözü karar kararabildiğin kadar çünkü kararmanın son noktası aydınlığa açılma faslıdır. İşte Allah'ın imdadı bazı tazdiklere maruz kalacak, iradi gayri iradi bazı sıkıntılar yaşayacaksınız ama bileceksiniz ki iradeniz onun mükafatını görecek. Vicdanınız onun mükafatını görecek, ruhunuz onun mükafatını görecek, Latife-i Rabbaniye mükafatını görecek. Latife-i Rabbaniye Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ile serfiraz olacak. Vicdan imandaki zevki cennet gibi yaşayacak ve sizin hissiniz, şuurunuz bunlarda inşallah cennete birer merdiven, nurdan birer helazon haline gelecek. Ve burada bir şeye dikkati daha çekiyor. Fi ezafarağtta fonsab ve ila Sürekli hizmet içinde bulunacaksınız diyor. Bir hizmetten fari olunca hemen ayrı bir hizmete gireceksiniz. Öyleyse hizmetten fari olma ne demektir? İş değiştireceksiniz. Bazı işleriniz olacak ki bunlar zihninizi yoracak. O zaman kalbinizi devreye sokacaksınız. Adeta otomatik. Bazı aletler devreden çıkarken bazılarının devreye girmesi gibi aklınız devreden çıkınca kalbinizde, hislerinizde, şuurunuzda, vicdanınızda devreye gireceksiniz. Bu defa vicdanı yorgunluğa maruz kalınca bu defa aklınızla devreye gireceksiniz. Hayatınızı öyle sistemleştireceksiniz ki hizmet edeceksiniz. Ama dinlenmek istediğiniz zaman desten yorulacaksınız, çalışmadan yorulacaksınız. Hatta terbiye adına sinirden gerilecek ve yorulacaksınız. Dinlenirken de oturup Acaba bunları nasıl hallederiz diye onların müzakeresini yapacaksınız. Böylece bir hizmetten başka bir hizmete girecek ve böylece sizi sarabilecek, karşınıza çıkabilecek, sıkıntılara karşı hazırlıklı olacak ve onları bunlarla savmaya çalışacaksınız. Size kolaylıktan sonra zorluk geldikçe, zorluktan sonra kolaylık geldikçe, siz de bir işten farih olduktan sonra başka bir işe girecek, her zaman Allah'a sığınacak, Allah'a dehalet edeceksiniz. Böyle Allah'a dehalet edecek. Bu onun bizi o sürden yüzse ulaştırmasını isteyeceğiz. Gece ve gündüz gibi zaten bunlar birbirini takip eder. Hiçbir zaman geceler temad etmediği gibi gündüzler de temad etmez. İnsanda kabz ve bas haliyle aynen bu durumu yaşar. Ve insan sıkıntılı haliyle, masar olduğu kolaylık durumuyla hep bu durumu yaşar. Bu durumlar münabe suretiyle böyle başımıza geldikçe biz de Allah'a değişik şekillerde müracaat ederek bunları aşmaya savmaya çalışacağız ki bu fert planında bir vazife ve bir sorumluluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sure anlatılırken de bir minnet olarak anlatılır. Çünkü bundan evvelki surenin sonu şudur. وَاَمَّا بِنْيَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ İki sure arasında ciddi irtibat vardır. Şimdi gelelim sana. Sen Rabbinin senin üzerinde olan nimetlerini yad etmelisin. Sanki aklına geliyor diyorsun. Nedir Rabbimin benim üzerinde nimeti? Siz de diyebilirsiniz. Gelin. Rabbinizin sizin üzerinizde olan nimetlerini yad edin. Ki biz buna tahdisi nimet diyoruz. Nedir Rabbin sizin üzerinizde nimeti? Senin sadrını, sineni, İslamiyete açmadı mı? Belini çatırtatan o ağır yükleri götürebileceğin hale getirmedi mi? Senin usürlerini yüzle çevirmedi mi? bu aynı zamanda bu sıkıntılar içinde Ebedi cennete liyakatını hazırlama, istidadını ortaya koymak üzere bir vazifeden sonra başka bir vazifeye intikalini sağlamadı mı gibi minnet ediyor Efendimiz'e fert planında. Zannediyorum ben bu işi tam anlatamasam bile sistemiz vicdanlarınızla hem bu işi anladınız hem de sorumluluklarınızı idrak ettiniz ediyorsunuz ve onun şurundasınız. Ama toplum planında meseleye gelince bakın. Aslında bu iki şey arasında ciddi bir irtibat var İza ca'e nesrullahi vel fet Elem neşrah leke Mekke'nin sert havasında Kar, buz, dolu havasında Tıpkı o yalçın dağları gibi böyle Sertlikleri içinde nazil olmuş bir suredir Onun için Allah'ın tesellilerini ve tesliyelerini havidir İza ca'e nesrullahi vel fet O da sona doğrudur bu başa doğru diyelim Elemneşşahleke O da sona doğrudur Çünkü ondan sonra çok az yaşamıştır İnsanların iftar tablosu İki ay veya üç ay İzâ câ'en esrullâhi vel feth Allah'ın nusreti Allah'ın fethi geldiği zaman insanlar artık Kitle halinde İslamiyet'e Dehalet edecekler Sona doğru İzâ câ'en esrullâhi vel feth Allah'ın nusreti ve fetih meydana geldiği zaman fevç fevç İslamiyet'e dehaletler olacaktır. Çağın insanının dediği gibi Ağızlarımız Kur'an-ı Kerim'i okurken etvarimizle onu yaşasak ve temsil etsek sair dinlerin salikleri belki küreyi arzın bazı kıtaları İslamiyet'e dehalet edecektir. Burada da önemli şeylere temas ediyor. Bir Allah'ın nusreti gelince, Allah yardım etmeyince, başka ayette de ifade buyrulduğu gibi Allah yardım etmeyince bir insan hizzana uğramış demektir. Allah da size yardım etmişse sizi hizzana uğratacak, rezil ve rüsvay edecek kimse yoktur. Allah sizin kuvvet kaynağınızsa, bu Ebu Süfyan'ın yine Muhammed Mahmud Akkad'ın söylettiği bir söz var. Hint'le konuşurken şöyledir, bir adamla savaşıyoruz, savaşma mecburiyetindeyiz ki kuvvet kaynağını bilemiyoruz. Evet sizin kuvvet kaynağınız Allah'ın size vaat ettiği nusrettir, güçtür ve kuvvettir. Ebu Musal Eşari'nin rivayet ettiği hadis açısından ele alacak olursak, Efendimiz buyuruyor ki sana cennet hazinelerinden bir hazine haber vereyim mi? Mescitten çıkarken hatırlattım haber ver ya Resulallah vahidde bulunmuştun buyurdular ki la havle ve la kuvvete illa billah. Her şey Allah'ın havli ile ve kuvveti iledir. Musibetler onunla aşılır. Hayırlara, hasenatlara onunla ulaşılır. İbadetü taat onunla yerine getirilir. Günahlardan ancak Allah'ın havli ve kuvvetiyle kaçınılır. Allah'ın nusreti gelince o zaman fetih olur. İza ca'a nasullahi feth. Fetih de gelecek. Nusretin mülasimi gibi Sonra yethulune fi dinillahi efhuaca Burada kitle ruh aleti de değerlendirilecek Sadece artık insanlar içlerindeki iman gücüyle bir tarafa gitmeyecekler Bazıları da yahu doğruymuş bu iş diyecekler Şimdiye kadar geçirdikleri tereddütleri atacaklar kafalarından. Fevç fevç camiye koşacaklar Kadın, erkek, f3 İslamiyet'e dehalet edecekler. Ve biz böyle bir oluşumun satım mailinde bulunuyoruz. Bir arefe yaşıyoruz. Belki de Arafat'ta bir arefe yaşıyoruz. Duaların hora geçtiği, kabule karin olduğu bir zeminde, hicret zemininde, irşat zemininde, emr-ü bil maruf nehyanın münker zeminindeki. Bu zeminlerin hepsi duaların kabul olduğu, ora geçtiği zeminlerdir. Böyle bir Arafat'ta Arefe yaşıyoruz. Ve bir gün bu Arefe'nin, bu Arafat'ın bayramı da gelecek. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet edilecek. Alvar İmam'ını hatırlamamak mümkün mü? Söz sözü hatırlatıyor. Mevla bizi affede bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide bayram o bayram olur. Bütün halk İslamiyete dehalet ede bayram o bayram olur. Feuç feuçtuhuller ola bayram o bayram olur deyip uzatabiliriz bunu. İşte siz o bayramada inşallah ulaşacaksınız ama bakın başa doğru da Allah ne diyor yani? Allah'ın yusrü usrun yanındadır. Direkt etmeyin Paniğe kapılmayın, sarsılmayın. İnanıyorsanız bu da Kur'an'ın emridir. Ve la tehinu وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Tasalanmayın, gevşeklik göstermeyin. İnanıyorsanız zaten baştan siz üstünsünüz. Allah kendi kullarını rezil sefil etmez. Siz inanmayı en üst seviyede ele almaya bakın ve iyi inanmaya çalışın. Allah kendi kullarını مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا Rabbin sana ne darıldı ne de seni terk etti fehvasınca. Ne darılır ne de terk eder. Evet. Başa doğru olan da diyor ki bu zorluklardan sonra kolaylık gelecektir ama bence siz şöyle davranın. Bir ibadetten sonra bir ibadete intikal edin. Başta ibadet sürekli. Gece gündüz ibadet. Gece gündüz dua, gece gündüz münacat, bir ibadet düşüncesinden sonra başka bir ibadet düşüncesi, bir ibadet planından sonra başka bir ibadet planı başta böyle yapılır. Ama sona doğru fethi oluyor, bütün kapılar açılıyor ardına kadar. Onda da şöyle diyor Habibine, يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَا Öyleyse bu işleri kendinden bilmemenin ifadesi, her şeyi Allah'tan görmenin ifadesi olarak, Fesebbih bihamdi Rabbik Hamdü sena ile iki büklüm ol. Hazreti Ömer'in ifadesiyle ben biliyorum ki bütün bu muvaffakiyetleri sizi ihsan eden Allah'tır. Fesebbih bihamdi Rabbik Evvela Allah'ı tesbih edin. Ne demek tesbih? Kainatta Allah'ın icraatında eşi menende olmadığını ilan edin. Bu aynı zamanda bu ilan içinde bir de Rabbinizin şu nimetlerinin doğrudan doğruya Ondan geldiğini hamdü sena mülazası ile anın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sübhanellahi ve bihamdihi Subhanallah'il azim deyin. Evvela her şeyi Allah'a verin. Ve Allah'tan gelen bu şeylere karşı da hamd ile iki büklüm olun. Kelimeleri yerli yerinde kullanmak, malzemeyi rantabl değerlendirmek, kelami ezeliden gelen Kur'an'a mahsus bir şeydir. Fesebbih bihamd-i Rabbik ve stagfirhu bir de istiğfar et. İhtimal aklınıza gelebilir. Gelir. Fakirin de gelir, fukaranın da gelir, başkasının da gelir. Her zaman diyemezsiniz değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Nedendir acaba biz çok insanlar olmadığımız halde Velilere, safilere, mukarrebine, ebrara lütfedilen bu lütufların sağınak sağınak başımıza yağması nedendir acaba? İnsan her zaman bu şurdu olamayabilir ve böyle değemeyebilir. Onun için fevt edebilirsiniz, zuhula girebilirsiniz ve bir de bakarsınız kafanıza bir virüs girmiş. Nedir o virüs? Yahu epey bir iş yaptık yani arkadaşlarımızla. Ve böylece Allah'ın size olan lütfunu kendinize ve arkadaşlarınıza izafe ederek hiç farkına varmadan şirk çamuruna girmiş olursunuz. Ne yapacaksınız o zaman? İstiğfar ediniz. Kafalarınız, duygularınız, hisleriniz hatta bazen hislerinizi de aşarak beyanlarınız bu yakışıksız şeylerle kirlenebilir kirletmeyecek hemen istiğfara sığınacaksınız onun günahı yoktu ama Ayşe validemiz diyor ki bu sure nazil olduktan sonra az yaşadı ama fakat her mecliste la akal yetmiş defa yüz defa bazen subhanikallahumme inni estagfiruke ve ile neye diyordu bilemem Allah ona demişti ki liyağfireleke allahumme teqaddeme min zembik geçmişini Allah bütünüyle bağışladı Gelecekte de günahlara girmeyi sana Memnu istikamet dedi Girme fırsatı vermedi İşte o kadar Ama o durmadan Sübhaneke Allahümme inni Estağfiruke lizenbi Ve eseluke rahmeteka Diyordu Evet Demek Birinci fasılda bize ibadetten ibadete Daldan dala konan kuşlar Çiçekten çiçeğe uçuşan Arılar gibi Sürekli vicdan peteğine bal özü taşıyan arılar gibi çalışmamız gerektiği misilli işin sonuna doğru gelirken de Allah'ın bunca lütuflarına mashar olup ve onu vicdanlarımızda duyunca bize fesbbi hamdi Rabbi ve stalfihu temsil etmek düşüyor. Her şeyi Allah'tan bilmek, şeriklerin kolunu kanadını kırmak. Onlara şu işimizde en küçük bir pay ayırmamak ve aynı zamanda sadece Allah'a hamd etmek, sonra Allah'a istifarda bulunmak, istifarı hiç dilden düşürmemek, kafamıza böyle çok uzaktan bile ilişen, takılan, yaptığımız, yapılan şu şeyleri nefsimize mal etme gibi yanlış mülazalarda hemen Allah'a dönmek, Allah'a teveccüh etmek. ''İnnehu kana tevvâba'' zaten o tevbelere icabet eden, Kendine dönenleri kabullenen, rahmetinin bağrına basan, hususi rahmet seraları altına alan, koruyan ve cennete liyakatını muhafaza eden Allah'tır. İnnehu kâne tawaba diyor. Eğer biz mebdi itibariyle elem neşrah leke çizgisinde, münteha itibariyle de idâca nesrullâhi vel fetr suresi istikametinde, yörüngesinde, Seyrimizi tabiri diğerle devam ettirirsek inşallah Teala ahir zamandaki temsilciler olarak gelecek nesillerin yadı cemil olmaya muvaffak olacağız. Rabbim, Rabbim bu inayetini üzerimizden eksik etmesin diyeyim. Mekke döneminde mutlak ve müphem belli bir zaman değerlendirmesi vardır. Orada Medine'de olduğu gibi uzun boylu kanundan nizamdan bahsedilmez. İnen ayetler yıldırım edaldır, şimşek ütlupludur. Ve orada İslam adına icra edilen musiki beyinlerde şimşekler çakıyor gibidir. Her inen ayet sinelerde ürperte hasıl eder ve ister istemez herkes Allah'a yönelir. La ilahe illallah der. Çok farklıdır üslup. Orada Müslümanlar dövenersiz elsiz, ve hepsi Yunus'un ifadesiyle gönülsüz yaşarlar. Orada mukabele yoktur. Ve bütün bu 13 senelik Müslüman adına mazlumiyet, mağduriyet, mahkumiyet ve kafir adına da alabildiğine azgınlık, taşkınlık, zalimiyet, gaddariyet, hattariyet ve cebbariyet dönemi yaşanır. Ve bu hiçbir zaman orada neyin ne olduğunu bilen ve bildiklerine göre de o işe göre programlanan o müstesna dimalar, o müstesna kametler, müstesna ruhlarda farklı karar verme düşüncesi asıl etmez. Resulullah ne demişse onu yaparlar. Bir vesileyle başka zaman arz ettiğim gibi, mesela müstesna şaz bir ruh. Belli bir dönemin belki zembereğini kurmak için yaratılmış bir fıtrat, ebuzer o dönemde Mekke'ye gelir ama üç gün Allah Resulü'nün müsafir olur, üç günde hadise çıkarır, üç günde de dövülür, tartaklanır, Kabe'nin yanında yere yıkılır. Allah Resulü zaten baştan bilmiştir ama fakat kendinde kendisine kendini okutmak için bu misafiri muazzeze üç gün müsaade etmiştir. Zaten üç gün misafirlik hakkı vardır onun. Sonra huzuru risalet penahilerine çağırarak buyurmuşlardır ki, sen şimdi dön gıfara git, bir gün başka bir yerde zuhurumuzu duyarsan gel. Bunun manası şudur, sen bugün bizimle taşınması gerekli olan bu yükü taşıyacak kıvamda veya ruh haletinde değilsin demektir. Demek ki orada işler Değişi şekilde planlanıyordu ve birisi kendi fıtratının gereğini yerine getiriyordu ama umumi havayı bozuyordu. Ve Allah Resulü umumi havanın bozulmamasına fevkalade ihtimam, fevkalade dikkat gösteriyordu. Ebuzer geriye gidiyor ve sonra Medine döneminde Allah Resulü'nün devlet planında, hakimiyet planında Siti İslam Devleti'nin duyulduğunu duyuyor, Medine'ye geliyordu. Bu bir zamanlamaydı. Eğer Müslümanlar Medine'de yaptıklarını Mekke'de yapsalardı, bir vesileyle arz etmiştim uzun seriler, seri halinde mevzeler içinde. Mesela Medine'ye teşrif buyuru buyurmaz, Bazılarında kendileri bulundu. Tam 17 defa Bedir'e giden yollarda o patikaları şose haline getirdi veya otoban haline getirdi. O kadar ki Bedir'e giderken ellerini, kollarını sallaya sallaya karşı taraf felç olmuş bütün ümidini kaybetmiş Mekke'nin kapılarının bir gün zorlanacağı kanaatine, paniğine kapılmış hatta ve Müslümanlar da o kadar zinde ve Bedir'in akıbetinden emin olarak Bedre gidiyorlardı. 17 defa eğer bu hareketleri Allah Mekke Allah Resulü Allah'ın emirleriyle Mekke'de başlasaydı ki Allah öyle emir vermez. Mekke'de başlasaydı bu orada kendi başına buyruk olmak, kendi başına bir şey olmak yerine kendi başını yemeye badi olurdu. Esbab açısından sebepler dairesinde bir prensip arz ediyorum. Sebepler dairesinde tevekkül ve teslimiyet cebirdir. Meleküte açık iklimlerde, esbabın sukutu noktasında o zaman da sebeplere dayanmak itizali bir düşüncedir. İnsan, kelamcıların ifadesiyle kaderiye düşüncesine sapmış olur. Bu iki şey çok dengeli olarak kavranmalı ve yerinde riayet edilmeli. Sebep, teslimiyet ve tevekkül. Bu ikisinin buluştuğu, daha doğrusu kesiştiği bir nokta vardır ki, o kesişilen nokta, Müslümanın müstakim akidesinin yakalandığı noktadır. Ve bunu hatırdan çıkarmayın. Medine'de de işler birbirini takip etmiştir. Bir yönüyle işte şu 17 sefer çok önemlidir. Hatta bazı pasif gibi görülen seferlerde buna ilave edersek, bu seferlerin sayısı daha da çoğalabilir. Bunların da kendisine göre sırası vardır. Bunların sırasında dahi şaşırma olsa, farklı hareket edilse, yine zamanlama açısından yanlış yapılmış olur. Bunun gibi dışarıya çıkarken kadınların kadınlarla beraber birilerinin Medine'de bırakılması veya kadınlar çıkıyorsa onlara vazifenin tevdi edilmesi, bunlar nerede, kime, ne iş düşüyor, neyin yapılması lazım, meselelerini bize anlatmaları bakımından çok önemlidir. Hiçbir zaman Müslümanlar savaşırken kadınlar savaşmayı düşünmemiş ve kadınlar savaş için Müslümanların arkasına takılı park meydanlarına çıkmamışlardır. Ama iş başa düşünce seve seve bunu yapmışlardır. Ben itekim bunu çok bilirsiniz. Artık şimdilerde yüzlerin ve binlerin adını çocuklarına at koymayı şeref saydıkları nesibeler, Sümeyralar, herkesin bildikleri büyük kadınlardır. Nesibe Uhud'da Allah Resulü'nün çevresinde pervane dönerken elinde sargılar, mataralar ve ilaçlı bezler vardı. Belki varsa o gün şayet gazlı bezler vardı. O oraya başka iş için değil pansuman için gelmişti. Yaralıları tedavi edecek, son demeni yaşayanların dudaklarına su yetiştirecekti. Ama bir an geldi ki Allah Resulü'ne karşı gözü dönmüş bir grup hücum ederken artık herkesin bitmiş olduğunu gördü. Bir tarafta kanlar içinde debinen Hazreti Talha, bir tarafta debinen Abdurrahman bin Avf, bir tarafta boynuna kadar her şeyini vermiş Musab bin Umeyr. Bu arada kanlar içinde yatarken anında karar vermiş ve yerinde karar vermiş. İş başa düştü demişti. Birinin kılıcını almış ve Allah Resulü'nün üzerine hücum edenleri karşılamıştı, karşılık vermişti. Bu o kadar göze girmişti ki isabetli bir karar. Zamanlama çok güzel yapılmıştı burada. Bir kadındı ama yerinde haşa şu teşbihle onu tahkiri ve tezif edeceğim endişesi içimde tehlike anında bir Türk atasözü vardır. Keçi fil kesilir. Hayır o keçi değildi. Küçük bir varlıktı belki fillere göre bir kadındı. Ve kadınlığa has zaafları vardı. Bir erkeğe mukamet edemeyecek durumdaydı. Fakat iş başa düşünce, evet o bir gergedan, bir fil, bir şeşbeher kesilmişti adeta. Allah Resulü'nün o kadar takdirine masar olmuş ki, bir aralık kulağı Allah Resulünde, onun lalü güher saçan dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü dinliyordu. من ma da تُطيقين senin şu katlandığın şeye kim katlanabilir ki? Ve bunu değerlendirmiş. Ud'ullaha en yec'aleni ma'aka fil cennet. Dua et ya Resulallah, Başka derdim davam yok. Cennette yakınında olayım senin. Vallahi Allah Resulü dişi kırılmış. Yanağından kanlar akarken kanlarla beraber mübarek sözleri kanlara karışıyor ve yükseliyor. Allahümme ce'alha ma'i fil cennet. Allah'ım cennette onu benimle beraber kız. İyi bir zamanlama, tam rantabla olma. Bu çok önemlidir. Yüzlerce misal zannediyorum, nesibe size çok şey tedai ettirecek ve bu tedavi menfezleriyle daha siz çokluğun omuzuna, kimilerin de bacaklarının arasından geçerek uğrayacak, görecek, gezecek, dolaşacak Fikir dağıracağınıza çok şeyler alacaksınız, zannediyorum. Ben değişik bir buğda veya değişik bir kesne intikal etmek istiyorum. Halit yaptığını yapmalıydı. Alaül Hadrem'i yaptığını yapmalıydı. Ukbe İbn Nafi yaptığını yapmalıydı. Tarık Bin Ziyad yaptığını yapmalıydı. O dönemde Halit gibi insana ihtiyaç vardı. Ama bir şey söyleyeceğim gününüzde çok önemli başınızı döndürecek şekilde performans olan performans